Dikkat! Lord Vader'ın gönderdiği bir acı olarak imparatorluk adına sesleniyorum. Şu 3 saatten itibaren İmparatorluk Yayını ele geçirmiş bulunmaktadır. Lord Vader Kendisine itiraz eden bir askeri Öldürmekle meşgul olduğundan Ve daha sonra da Padme ile birlikte Nabu'ya Akşam yemeğine gideceğinden dolayı Çok istemesine rağmen Yayınımıza katılamamaktadır. Lord'um ...bu durumdan duymuş olduğu büyük ve derin müzüntüyü bilmenizi istemektedir. Bilindiği gibi asilerin son saldırısı olan üçüncü ölüm yıldızına yönelik suikast... ...başarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Önvel aksimiz, yeniden güvenli bir şekilde imparatorluğun o kolları arasında... ...huzur ve barış içerisinde varlığını sürdürmektedir. Ve bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. Bundan sonra galaksinin sesi imparatorluğun sesi. Ve imparatorluğun sesi de galaksinin sesi olacaktır. Ve bizi susturabilecek bir kişi henüz bu galaksi üzerinde anasının karnından doğmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> Olan şey şu, bu yayına müdahale eden her kim olursa olsun ışın kılıcının tadına bakar. Sanırım artık yayına başlayabiliriz. Yıldız Savaşları.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk VTX Star Wars Podcast yayına Galaksinin Sesinin 2. bölümüne hoş geldiniz. Geçen ay sözünü ettiğimiz üzere bu ay aramıza iki yeni sunucu da dahil olmuş durumda. Her ikisini de forumlardan tanıyorsunuz. İki haber sunumlarını beraber gerçekleştireceğimiz Gizem. diğer Jaina. Herkese merhaba. Bir diğeri de az önceki sketch'ten sesini duyduğunuz Can yani Rebel Soul Valiant. Tüm dinleyicilerimize merhaba, ben Rebel Soul Valiant. Ben de bu güzel yayın içerisinde olmaktan gerçekten çok memnunum. Rebel Soul'da yayın boyunca çeşitli karakter canlandırmaları ve ayın fanart çizeri ve yazarı yorumlarıyla yayına dair olacak. Kendini tanıtmayı unuttun. Hmm, beni takdim etsin o halde. Tamamdır. Haber sunumlarında da Ateş, yani da Pyrus. yayın boyunca bizlerle birlikte olacak. Nasıl iyi mi? Güzel, gayet mekevazı oldu. Bu arada aklıma gelmişken geçen yayınımız hakkında çok olumlu eleştiriler aldık. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bu yayın haliyle öncekinden daha farklı olacak ama bu farklılıkların hoşunuza gideceğini düşünüyoruz. Bu ay pek de kayda değer gelişmeler olmasa da şimdi Türkiye'den ve Dünya'dan Star Wars haberleriyle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta meydana gelen bir olay ile başlayalım. İrlandalı rock yıldızı Bono'yu biliyorsunuzdur. Ben bilmiyorum. Umur musun? Yutu'nun soliste Van diye bir parçası var Ne neyse ne olmuş ona Bono'ya geçtiğimiz hafta İngiliz krallığı tarafından şövalye Ünvanı verildi Bunun ilginç kısmı ise en küçük oğlu John'un Babasının bir Jedi şövalyesi olacağını sanması <gülüyor> Tabi babasına bir işin kılıcı verilmeyince Küçük John epey hayal kırıklığına uğramış Ama madem konu ışın kılıçlarından açıldı Ben de ışın kılıçlarıyla kısmen de alakalı olan bir haber vereyim Pek çok Star Wars hayranının bildiği fan düellosu Ryan vs. Dorkman ikinci bölümüyle karşımızda. Hatırlayacak olursak bu video dizisinde fantastik bir konu veya gösterişli kostümler yok. T-shirt giymiş sıradan iki gencin amansız ışın kılıcı düellosunu izliyoruz. Öyle ki bu düello kimi Star Wars filmlerindeki dövüşlerden bile daha iyi görülüyor kimilerince. İkincisini izlemiş miydin Jaina? Hayır izlemedim. Hmm, i̇zlemiş veya izlememiş olan herkes... Ee, bu ikinci bölümü formamızdaki linkten bulabilir. Bu arada Türk fan filmlerinden de söz edelim. Hem sonun başlangıcının hem de direnişin yükselişinin post prodüksiyonda bazı gecikmeler yaşanmakta. İyi bir ihtimalle her iki filmi de en erken yaz ortasında görebileceğiz. Bu yıl için büyük önem taşıyan bir konuya gelelim. Malum bu sene Star Wars'un 30. yıl dönümü ve Amerika'da gerçekleştirilecek olan kutlamalar için her hafta yeni konuklar listeye eklenmekte. Son olarak Carrie Fisher, Amy Adams, Matthew Wood göze çarpan isimler arasında. Toplamda 47 ünlü konuk ediyor sanıyorum ki. Ee, peki ya Celebration Europe? Celebration Europe'a katılacak ünlü konukların listesiyle ilgili henüz göze çarpan bir gelişme olmadı. Fakat tahmin ediyoruz ki şu an bu işle ilgili olan herkes Amerika'ya yoğunlaşmış durumda. Ve toplantı tarihi yaklaştıkça bizi detaylara boğacaklardır. Oyun dünyasından devam edelim. Herkesin merakla beklediği yeni nesil Star Wars oyunu Force Unleashed, LucasArts'tan gelen bir açıklamayla ertelendi. Şu an için piyasada bulunan neredeyse tüm konsollar için çıkarılacağı duyurulan oyunun şimdiki çıkış tarihi 2008. Ertelenme sebebi olarak ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama gelmemiş olması da oyunun PC platformu içinde hazırlanabiliyor olma ihtimalini akla getiriyor ki umarız hazırlanır. Aynı zamanda oyunun figürleri de bir gecikmeye uğrayacakmış. Son olarak yayınlanan konsept tasarımlarını forumdan görebilirsiniz. Battlefront 3'ün hazırlandığına dair bazı haberler de elimize ulaştı bu ay. İn İngiltere'de yayınlanan PlayStation World dergisi, oyunun kodlarının LucasArts tarafından Pandemic Studios'dan alınıp Free Radical Dizayn'e devredildiğini yazdı. Free Radical ise şu anda bilinen en iyi konsol FPS'leri GoldenEye ve TimeSplitters'ın da yaratıcısı. Doğrusu Battlefront 3'lerine ne gibi bir yenilik yapılacağını merak ediyorum. Ee, akla gelebilecek hemen her şey zaten oyunun ikincisinde vardı. Belki dönemlerde bir farklılığa gidilirse, mesela KOTOR dönemleri veya bölüm altı sonrası eline, ele alınırsa daha fazla ilgi çekecektir diye düşünüyorum. Oyun dünyasından son haber. Bu kez Türkiye ile ilgili ve Jedi Akademi oyuncularını ilgilendiriyor. Frank Türk tarafından yeni bir Jedi Akademi sunucusu açıldı. Bu sunucu aynı zamanda Knights of the Force eklenti paketinin de resmi sunucusu olacağı benziyor. Sunucuya bağlanma ilişkin detayları yine forumumuzdan bulabilirsiniz. Ayrıca öğrendiğimiz kadarıyla sunucu epey ilgi görüyor ve sürekli dolu oluyormuş. Yani eğer severler aralarında belli bir saat belirleyip oyuna girerlerse daha fazla ziyaret alabilirler. Bunun yanı sıra duyduğumuza göre bu doluluğa rağmen sunucuda neredeyse hiç takılma olmadan oyun oynayabilmeniz mümkün. Biraz da koleksiyoncuların işine yarayacak haberler verelim. Nihayet 30. yıl figürleri ülkemize ulaşıp raflardaki yerini aldı. Sizlerden gelen bilgiler doğrultusunda 8 asorti figür ve 3 tip ultra ışın kılıcının piyasada bulunduğunu söyleyebiliriz. Figürlerin fiyatı 14.5 Ytl ile 20 Ytl arasında değişiyor. Işın kılıçlarının fiyatı ise 56 Ytl civarında. Işın kılıcıları biraz pahalıya benziyor. Evet henüz tanıdığım hiçbirinden bu ışın kılıcından satın aldıklarına dair bir şey duymadım ama... ...figürler hızla tükeniyor, almak isteyenlerin acele etmelerinde fayda var. Bu arada Celebration yaklaşırken firmalarda o güne özel ürünleri duyurmaya devam ediyor. Master Replicas geçen ay duyurduğu üzere bu yıl miğferlere de el attı ve bir X-Wing pilot miğferini piyasaya sürecek. Celebration 4'ü özel olarak bu miğferin Big Star Glider özel versiyonu hayranların beynesine sunulacak... Saatcho ise bu yıl tam 3 özel ürün çıkarıyor Celebration için. Bunlardan ikisi 1 e 6 ölçeğinde figürler. Bir tanesi Yavin ödül Töreninden Luke, diğeri ise bir Sand Trooper. son özel ürünü ise bölüm 5'te Miley'in Falcon'un uzay sülüğünün ağzından kaçışını bitimleyen uzay sülüğü diagraması. Tüm bu ürünlerin resimlerini forumda bulabilirsiniz. Saat şov demişken 12 inçlik bir Jango Fett duyuruldu. Ayrıca Extras and Ancillaries adında yeni bir 12 inç serisinin yolda olduğu müjdelendi. Sanıyoruz bu seride Beru yenge gibi yan karakterleri göreceğiz. Şahsen Sa Saat Show'un bu 12 inç serileri konusunda saçmalamaya başladığını düşünüyorum. 12 inçlik bir Barrowing'e kim ne yapsın yani? <gülüyor> Bence artık geliş, genişletilmiş evrene el atmaları lazım. Mesela 12 inç boyunda bir Amiratral'ını almayı düşünebilirim. 1 inç kaç santim bu arada? Pardon. 1 inç 2.54 santim. Çarpacağız, tamam. Hı hı. Neyse, illa karanlık tarafı olsun diyorsan Gentle Giant'den yeni bir Vader heykel gelecek. Ondan verelim. O nasıl bir şey? Vader'ın bölüm 5'te İmparator ile yaptığı görüşme canlandırılmış. Üstelik heykelin taban kısmı ışıklı. Fiyatı 200 dolar. piyasa çıkış tarihi ise Ekim. Buyurun. Sana söyleyince hatırladım. Resimlerini görmüştüm. Gerçekten mükemmel bir ürüne benziyor. Vader sevenler işte odanızı karartacak başka bir ürün daha. Her neyse şimdi Vader sevgimizi bir kenara bırakalım ve fanart yorumlamalarına geçelim. Ve şimdi ayın fanart çiziri ve yazarı yorumlarıyla Rebel Soul Valiant huzurlarınızda. Teşekkürler Pyros. Evet, bu ay gerek resim gerekse hikayeler bakımından oldukça bereketli oldu diyebiliriz. Yeni fanartlar ve aramızda da yeni yazarları görmek güzel gerçekten. Bu ayın fanart çizilerinden başlayalım öncelikle. Eserlerini inceleyeceğimiz kişi Master Solhan. Kendisinin çalışmalarına bakıldığında, kendini giderek geliştirdiğini an be an görebilmek mümkün gerçekten. Karakterler üzerine çalışmaya odaklanan Master Solhen, bir taraftan da Clone Wars tarzındaki işler de ortaya çıkarmış. En dikkat çekici eserlerinden biri de karikatürize edilmiş Darth Maul. Master Solhen son zamanlarda Photoshop efektlemelerine odaklanmış durumda ve sık sık yeni çalışmalar ortaya çıkarıyor. Kendisinin eserlerini Form'un Fan Art galerisinden görmeniz mümkün. Ve geçiyoruz bu ayın fan yazarına. Bu ayki yazarımız henüz aramıza yeni katılmış olmasına rağmen öyküsüyle büyük beğeni kazanan Ray Stalin. Story of the Line adını verdiği öyküde, Amr'al Thrawn, Yacine Eisert, Clone Palpatine ve Kyle Katarn gibi tanıdık karakterlerin var olduğu bir dönem ve içinde hala iyilik kırıntıları kalmış genç bir Dark Jedi'nin aydınlanma mücadelesi anlatılıyor. Farklı bir tarzı olan bu sürükleyici hikayeyi formun Tales from the Jedi kısmından okuyabilirsiniz. Ve şimdi söz tekrar sizde. Bu arada söz fan hikayelerinden açılmışken formumuzda sürükleyici bir FRP oyunu sürmekte. Onu da takip etmenizi öneririz. Forumla ilgili başka ne gelişmeler var? Bir bakalım. Yıldızsavaşları.com ordusu projesi kapsamında üyelerimizden ground yeniden rütbe atladı ve Yıldızsavaşları.com komandörü oldu. Ben de amiral olmak istiyorum. <gülüyor> Talep üzerine rütbe yok. Sadece site içeriğinde katkıda bulunanlar özel rütbe alabilirler. Ben forumda amiral rütbesi istiyorum, Pyrus. Maintrick'de beni kandıramazsın Ceyna <gülüyor> <Jane abi. gülüyor> Şaka bir katılımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Eğer siz de rütbe atlamak istiyorsanız projeye dahil olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken forumun ilgili alanından başvuru yapmak. Çalışacağız yani. Üzgünüm Hı? kurallar böyle. Atalım tamam. Sanırım artık yayınımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Ceyna? Söylemek istediğim, dinleyen arkadaşlarımızın hoşuna gittiğini umarım. Sen ne düşünüyorsun Rebel Soul? Umarız siz dinleyicilerimiz bizimle birlikte bu yayın içerisinde hoş ve güzel vakit geçirmişsinizdir. Benim de son olarak söyleyeceğim şey önümüzdeki ay galaksinin sesinde herkesin sevgilisi Jar Jar Binks yayın konumuz olacak. Mr. Jar Jar Binks. Kendisini duydunuz. Bunun haricinde sizlere başka sürprizlerimiz de olabilir. Ee, o yüzden kulağınız bizde olsun. Ben Jena. Ben Rebel Soul Valiant. Ve ben Dart Pyros. Mayıs ayındaki yayınımızda tekrar görüşünceye dek. Güç, Güç sizinle olsun. olsun.